Sabah cenaze canlı yayınında Yaşar hocamızla alakalı konuşan insanlardan birkaçı Allah bize de böyle bir kalabalık cemaatle uğurlanmayı nasip etsin manasında şeyler söylediler. Böyle bir dilekte de nefsi emmarenin bir tuzağı olma ihtimali var mıdır? Nefsi emmarenin hemen her alanda oynayacağı oyunlar vardır. Nefsi emmare şiddetle fenalığa amir bir şeydir. İnsan hayatında İradi olan şeyler var, gayri iradi olan şeyler var. Bunların yerlerini değiştirdiği zaman insan samimiyetsizliğini ortaya koymuş olur. Mesela iradi olarak insan inanması lazım. Ama iradi olarak inancını derin göstermek bu karıştırma demektir. Mesela insan iradi olarak namaz kılması lazım. O'nun farzlarına, vaciflerine, sünnetlerine, müstahablarına, adabına riayet ederek. Bu irade olur, mükellefiz. Fakat O'nda başkalarının nazarını, nazarı itibar aldığımız zaman, mülhazaların nazarı itibar aldığımız zaman, O namazı berbat etmiş oluruz. Kendimize kıldığımız namazları dört dakikada kılıyor, başkalarının yanında O'nu beş dakika yapıyorsak, dört dakikalık namazın içine bir dakikalık da riya Allah'ım bu da senin şerikin karıştırmış oluruz ibadet-i taatımızın içinde irade olarak oh çektiğimiz zaman puf çektiğimiz zaman şirke girmiş oluruz bunlar iradeyi aşkın olarak insan farkına varmadan doğrudan doğruya insanın hareketlerini manevi insanın ötesinde bir gücün yönlendirmesiyle meydana geliyorsa mahsursuz olur. Başını sallayabilir, elini kaldırabilir. Hatta hiç farkına varmadan Kur'an'da bir ayet gelince ellerini açıp dua edebilir. Bunu orada irade alem duysun ben, Kur'an'ın ayetleri karşısında ne kadar duyarlıyım derse namazı fesada gider. Fakat farkına varmadan bu işi yaparsa. Farkına varmadan Sübhane ma'azeme şe'ni diyenler mazur görülmüş. Ben şanımı tesbih ederim, takdis ederim. Ben münezzeh bir varlığım diyenler mazur görülmüş. Demişler ki böyle diyorsun. Uk'tuluni yâfikat demiş. Güvendiğim insanlar çekin kılıçları o esnada beni öldürün demiş. O esnada eğer samimi değilse o kılıçlar keser onu. Ve vurmuşlar kılıç kesmemiş. Çünkü o kendinde olmayarak söylemiş o meseleyi. Bu açıdan bazı şeyler vardır ki onlarda aleme duyurma vardır. Aleme gösterme vardır. Benim cenazemde böyle kalabalık olsun meşhur büyüklerden riyakarlıkta da profesyonel sayılan birisi acaba falana nasip olan o kalabalık cemaat ben öldüğümde de bana nasip olur mu? Sen ölüm ötesine Ölümle beraber gelen şeylere, ölümle varacağı yere inanmamışsan, o cemaat değil, kaç milyon insan toplansa ne yazar ki? Ben zannediyorum o zat, Türkiye çapında, Türkiye içine alacak dairede bir hizmet yaptı. O cemaatin vazifesiydi. Üzerinde bir vecibeydi o, çünkü o zatın hepimiz üzerinde hakkı vardı. Bir de bu arada o toplumla bazılarına mesaj verme meselesi vardı millet sevdiklerini musalla taşında da yalnız bırakmıyor. Yüreklerinden geldiği şekilde samimi olarak şehadetlerini ilan ediyorlar. Musalla da Allah'ın huzurunda şahadetlerini ilan ediyorlar. Öyle bir yanı var. Fakat uzatın zatın itikadı ben onunla aramda geçen bir konuşmayla size arz edeyim. Mehmet Akif'in cenazesini iştirak etmeme meselesini üniversitedeki gençlik kırmış, bayrakları çekmiş camiye yürümüş, orada kalabalık bir topluluk meydana getirmişlerdir. Musalla'da metruk olan insanlardandır Mehmet Akif. Maraşal Fevzi Çakmak, milletin bir kesimi tarafında dinine bağlı bir asker olarak sevilen bir insan. Vefat ettiği zaman onda da aynı şey olmuştur. Metruk bir cenaze. Fakat milletin bir kısmı, bir kesim kırmış o zinciri o cenazeye iştirak etmiş ve onu bir yere kadar teşhir etmiştir Hı. Ahmet Naim merhumda olmuş. onu o zinciri kıracak da olmamış. Benim esas o zatla vefat eden dünkü müteveffali rahme zatla aramda geçen muhabbere, Mesele bahis mevzu edildiğinde ben dedim Ahmet Naim gibi bir insan son çağın yetiştirdiği nadide dimalarda ilim ufku itibariyle zekası itibariyle kültürümüze katkıları itibariyle hiçbir şey olmasa tecridi i Sali'ye o 3 cilt onun için çok önemlidir. Bir müştehit gibi orada hükümleri vardır o zaten 5-10 tane insan cenaze namazını kılmış. Dedim böyle teessüfümü ifade ettim. Dünkü mütevaffa bana dedi ki Allah bu günahkar millete nasip eder mi Ahmet Naim'in namazını kılsınlar. Yani meselenin bu yanı da var. Cemaat olmuş ne olacak? Zorla sun iliklerle birlerini putlaştırarak, birlerini mit haline getirerek şişirirsiniz, biraz da dayatırsınız. Bir sürü insan toplanabilir orada. Fakat o insanların kıymet harbiyesi yoksa ve o musalla aşındı upuzun yatan insanın, onlardan gidecek şeyleri kabil olabilecek bir ahizesi yoksa şayet alamıyorsa onları kendine göre onları çevirebilecek reseptörleri yoksa, onun için hiçbir şey ifade etmez. O musallaha gideceği ana kadar musalli olmamışsa bir insan, alnı secde görmemişse bir insan, belli Allah karşısında bükülmemişse bir insan, siz orada bir milyon fatiha okusanız da ona fatihanın elhamdülillah'ı bile ulaşmaz. Biz ondan şahidiz demenin hiçbirisi ulaşmaz. ve Hiçbirisi bir şey yaratmaz kim bilir belki de orada bir yalancıya, yalancı şahadette bulunanlar, ötede yalancı şahadetliklerinden dolayı Allah'a hesap bile verebilirler. Nahnu nahkum biz zahire hükmederiz. Ben ona diyemem, katiyen cennete gitti diyemem. Hüsnü zannederim. Osman İbni Mazlum vefat ettiği zaman siz biliyorsunuz. Orada birisi diyor ki ne mutlu sana diyor, cennete gittin diyor. Efendimiz birden tavır değiştiriyor, kaşlarını çatıyor, ne biliyorsun diyor. Ben peygamberim, bilmiyorum diyor. Ama ben onun hakkında üstün zannediyorum. Burada Osman bin Maz'un için Efendimiz'in şu tavrını söylemede, ifade etmede yarar var. Hiçbir kimseye onun kadar ağladığını hatırlamıyorum ben. Çocuk gibi üzerine abandı ve ağladı. Ama bir kadın orada ne mutlu sana cennete gidiyorsun deyince ne biliyorsun dedi, ben peygamberim, bilmiyorum. Kimse, kimin nereye gideceğini bilemez. Bu açıdan biz hüsnü şehadette bulunuruz. Yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz, müminler olarak. Hüsnü zannederiz, meseleyi iyiliklerine bina ederiz. Varsa bir kısım sakat ve sakim tarafları, düşük tarafları, onları görmezlikten geliriz. Bunlar mümince tavırlardır ve davranışlardır. Dolayısıyla da onca insanın onun hakkında hususiyle öyle bir zatı seven insanların, hususiyle pek çoğu itibariyle hizmetin demek olduğunu bilen insanların, hususiyle onun yaptığı o makul hizmetlere dilbestli olan, onları takdir eden insanların ki günümüzde makbulin diyebileceğimiz bir zümre bunlar. Orada onların hüsnü zanları ve hüsnü zannanın sesi solu olan şehadetleri onun hakkında iyi şeye emaredir. Ama dün başka türlü, bugün başka türlü, dün başka, bugün başka deyip sürekli bu kalemun gibi ortama göre, vaziyete göre tavır değiştiren insanlara gelince inanın bana namazları Kabe'de de kılınsa, 2 milyon insan cenaze namazlarını kılsa, ellerini kaldırsa vallahi billahi tallahi biz bir insan hakkında hüsnü şahadette bulunuyoruz deseler dahi o şahadetleri birer kaya gibi onların kafalarına çarpılır ve meleği ala kapılarını kapatır onların yüzlerine. Bir şey ifade etmez. Mesela Allah nezdinde kazanmaktır. Akif gibi olmaktır. Ahmet Naim gibi olmaktır. Yaşar Hoca gibi olmaktır bu. Biz hüsnü zannederiz. Sizin içinizde de siz bazılarını üstün zannedebilirsiniz. Fakat hiçbir zaman kendinizi ahkemül hakimin, adelül adilin, estekus sadıkin yerine koyarak onun hakkında hüküm kesip biçmeye hakkınız, selayetiniz yoktur. Bu meselenin bir yanı, işte bir diğer yanı da sizin sorunun içinde esas araştırdığınız şey. Bir insan cenaze namazını kılan o kadar insanın olmasını arzu etmesi acaba onda bir bitiyeni var mı? Bence o meseleyi Allah'a havale etmek lazım. Amir ibn Şerahil Ameş bildiğiniz gibi arkadaşına diyor ki ben vefat ettiğim zaman çok arzu ediyorum. Ben cenazeme kimse gelmesin diyor. Eğer diyor bir mahzur olmadığını bilsem beni bir beze sarıp da bir çukura atmanızı isterim diyor. Elli Sabi ile görüşmüş. Hadisin devasa imamlarından Ebu Hanife ile karşılıklı münazara yapmış. Büyük bir insan. Siz tanıyorsunuz onu artık rical arasında. Fakat ben çukura atılacak bir insanım diyor. Ve geliyor bir gün mezara giriyor. Yatıyor. Üzerine toz toprak saçıyor. Sonra çıkarken tozu toprağı silerken üzerinden şöyle diyor. Ne dar bir mesken diyor orayı. Orayı öyle görüyor. Darlığıyla görüyor kendi istihkakı gibi öyle görüyor o meseleyi. Onlar kendilerine böyle bakıyorlardı. İbn Ömer radıyallahan hazretleri diyor ki ben vefat ettiğim zaman cenazeme kimse gelmesin. İstidradi bir şey söyleyeyim size. Benim cenazeme de kimse gelmesin. Hatta kabilse gece bir yere götürüp bir çukura atsınlar. Üzerinde de bir dozer geçirsinler. Bilinmeyen bir mezar olsun. Allah indinde ben hiçbir şey değilsem şayet orada ilin alemin bana bir şey diye yahşi çekmeleri öbür tarafta Allah bana sahi öyle misin dersen ne derim ben? Benden çok büyük, büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Benim mezarım bir iki talebemden başa kimse bilmemeli demiş. O öyle demiş. O öyle demiş ama vefat ettiği zaman yer yerinden oynamış. Dünyanın dört bir yanında haller yapılmış. Urfa'da cenazesine gidilmiş. Neredeyse Urfa'da yer delinecek hale gelmiş. Bir yönüyle binlerce insan cenazesine iştirak etmiş. Onun şefaatine masar olmuş. Ve dualarıyla ona karşı vazifelerin haklarını eda etmişler. O öyle olmuş. Fakat diğer taraftan da onun samimane istediği o şey neyse o da olmuş. Mezarı bilinmez hale gelmiş. Mezarı bilinmeyen bir imam haline gelmiş. Farkı yok. Amir İbni Şerailden bakarsanız İbn Ömer'den farkı yok. Herkes cenazemize gelsin, duyurun aman kalabalık olsun falan. Biz onu talep etmemeliyiz. Onda gizli bir riyakârlık vardır. Siz Allah yolunda olmuşsanız, namı celili Muhammed aleyhissalatu vesselamı duyurmuşsanız insanlar sizi hayırla yad ederler. Hem yad etmeseler bile bıraktığınız izler, birer sadakayı cariye gibi, niyagara gibi, şakır şakır akar sizin kabrinize sevap halinde ve sizi ina eder Allah'ın izniyle. O mevzuda sizin talebinize gerek yok. o türlü şeyler iradi olarak, iradeye bağlanmamalı, iradi olarak istenmemeli. Gayri iradi bu zatın cenazesine iştirak edildiği gibi olur. Ben onun cenazesini öyle insanların iştirak edeceği beklentisi olduğu kanaatinde değildim. Ama demek ki millet seviyormuş. Milletin sevmesi hüsnü şehadettir. Hüsnü zandır. İnşallah Allah huzurunda hora geçer. Ama onun yaptığı hizmetlerin muhit hattında büyük bir açı haline gelmesi meselesi bizim değerlendirmelerimize bırakılacak olursa çok güzel şeyler yaptı. Merkezde küçük bir açı gibi görünür o. Fakat muhit hattında çok büyük olur. Dolayısıyla bugün olup biten şeylerle alakalı onun hissesinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Meseleyi analitik mülazalarla ele alacak olursanız o sebep olmuştur. O, o mevzuda fail gibi bir insandır. Bu onda gayet samimidir. Ve sebebi fail sırınca onun defteri hasenatına geçer onlar bütünüyle. Bu açıdan Allah nezdinde çok büyük olabilir. Bizzat bir cenaze geçerken Hüsnü Şahadet'te bulunuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet diyor. Aynı hadise Hazreti Ömer döneminde de aynı ile cereyan ediyor. Bir başka cenaze geçiyor. Onun hakkında da çok iyi düşünmediklerini ifade ediyorlar. Efendimiz yine vecebet buyuruyor. Sonra tefsirini sorunca Hazreti Ömer'e de tefsirini soruyorlar o meselenin. Önce geçen hakkında siz hüsnü şahadette bulundunuz. Bunca insan onun hakkında hüsnü şahadette bulununca siz yeryüzünde şahitlersiniz. Allah Celle Celaluhu onu cennetine korur madem hüsnü şahadette bulundunuz. Öbürü hakkında da hüsnü şahadette bulunmadınız. su şahadet demek caizse şahit, su şahadette bulundunuz siz. Onun hakkında da cehennem vacib oldu diyor. Bir kelime ile ifade ediyor. Allah-u Alem sahabi yani. Sahabi bunların hepsi adildir, hepsi sadıktır. Bu açıdan onlar ehli basirettir. İyi görürler, firasetleri derindir. Katiyen insanlar hakkında tecessüs, tahassüs, tefahüsleri yoktur. Fenalıklarını araştırma gibi bir yanları yoktur. İyilikleri görürler hep ve iyilikleri olduğu gibi görürler. Dolayısıyla onların şehadetleri hakikaten Görmüş etmiş gibi bir şehadettir yani. Zamana vabeste bir şeydir o. Zamanla alakalı, konjektürel bir şeydir o. Onların yaptıkları şey. İkincisi, günümüzde de meseleyi ele alacak olursak, hakikaten camiye gelen, namaz kılan insanlar, yalan söylemiyorlarsa bazen, idare-i masraat kabilinden herkese de söylüyorlar. Adam ömür boyu dine, diyanete küfretmiş, öyle yaşamış dindara mülteci demiş öyle yaşamış gerici demiş öyle yaşamış ve sonra vefat edince götürüp onu maşatlığa gömecek değilsiniz ya sizin mezarlara gömüyorlar onları getirip musallaya uzatmışlar hatta çok defa kendileri de kenarda durmuşlar namaza iştirak etmemişler o da Allah'ın bir işi ya öylesinin namazı kılınmaz diye belki Müslümanlardan daha ziyade o iş o hususta yapılması gerekli olanı onlar rahayet ediyorlar Gayri iradi, bunun namazı kılınmaz diye kenarda duruyorlar. Sonra saf saf cemaat, aman ihtilaf olmasın, istirak olmasın, ayrımcılık yapmayalım, dindar-dinsiz ayrımcılığı yapmayalım, inkarcı mümin ayrımcılığı yapmayalım, komünist milliyetçi ayrımcılığı yapmayalım. Mülazasıyla demek ki camideki cemaat bizim, entelektüelimizden daha basiretli, milli bütünlüğü koruma mevzunda daha duyarlı, daha hassas. Onun için musallaya kim uzatırlarsa uzatsınlar, getirin peşi peşine, hepsinin cenaze namazını kılarız, diyor. Ve hepsine de üstün şahadette bulunuruz. E, bulunuyorlar öyle. Ama onlar, biraz evvel arz ettiğim gibi, havada şeyler, sağlam bir mesnede dayanması lazım. İmansız gittikten sonra bir insan dinin karşısında gittikten sonra milyonlarca, milyarlarca insanın şahadeti hiçbir şey ifade etmez. Ama o insanlar hüsnü şahadette bulunuyorlar. Bir mümine de hüsnü şehadette bulunuyorlar. allah Alem onun günahlarına kefaret olur. Hususıyla, ile ile, lemem dediği şeye Kur'an-ı Kerim'in kefaret olur. Madem bunlar bu kadar hüsnü şahadette bulundular Allah buyurur ki ben bunları kullarımı yalan çıkarmamak için seni affediyorum der. Misali var malum bunun. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayih hadis-i şeriflerde mahşerde Cenab-ı Hak kulunu hesaba çeker. Terazide günah keffesi dağır ağır basmıştır. Sevabı da hiç yoktur. E, derdest edin götürün müstahak olduğu yere. Derdest edilip götürülürken döner. Ciddi bir tahassür hissiyle Geriye bakar. Cenab-ı der ki soru niye bakıyor geriye? Sorarlar. Efendimiz buyuruyor. Geleceği gören gaybbin gözüyle görüyor ve buyuruyor. Diyor ki ya Rabbi benim senin hakkındaki zannım böyle değildi. Ben sana nasıl gelirsem geleyim beni affedeceğin ümidini taşıyordum ben. Döndürün onu başka tarafa diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunun gibi Onca insan hüsnü şahadette bulununca, onun da bir hayli lememi vardır. Sürekli sürçmüş, düşmüş, yatmış, kalkmış, 50 defa kapaklanmış bir insandır. Zellelerini zelleler takip etmiştir. Fakat Allah hakkında hüsnü zanını kaybetmemiştir. En اِنْدَ اَنْدَ ظَنِّ عَبْدِ Kulum beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim buyuruyor. Onu yalan çıkarmıyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir hadise biliyorsunuz yine. Bu da Buhari'de geçen hadis-i şerif. Saçı sakalı, bembeyaz olmuş, ak saçlı. Cenab-ı Hak ona diyor, sen şunu yaptın, şunu şu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın diyor. Kasem de diyor ki, ben onları yapmadım diyor. E pekala, yapmadınsa yapmadın diyor. Götürün cennete. E diyorlar ki melekler, ya Rabbi bu bunları yapmıştı. Bu ak saçıyla, sakalıyla böyle deyince onu yalan çıkarmak istemedim ben diyor. Bütün bu esasların hepsini birden nazar itibara alarak mevzuya öyle bakmak lazım. Ama Allah'la hiç alakası yok. Peygamberle alakası yok. Dinle, diyanetle alakası yok. Yatıp kalkmış hep. Dindar düşmanlığı yapmış. Dindarlaşmayı irtica saymış. Dine sahip çıkmayı dinci laflarıyla karalamaya çalışmış. E bunlar hakkında bir şey söylememiz mümkün değil. Hüsnü şehadette bulunmamız da mümkün değil. Onlara iyi dememiz de mümkün değil. Bu halleriyle musalladı onlar hakkında iyi şeyler söylememiz yalan yere şahadettir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Dine karşı saygısızlıktır. Peygamber'e karşı saygısızlıktır. Fakat sırf ihtilaf ve iftirak olmasın diye camideki o basiretli cemaat namazı kılınmayacak öyle insanların ki öyle birisi devrisalet benaide devrilmişti ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun cenazesine giderken Allah Celle Celalü Hu velatussallalá ahlā ahdin minhum ebeden ebedi bir ölümle devrilmiş, o insanın cenazesine gitme sen diyor, namazını kılma diyor. Şimdi bütün ömrü öyle geçmiş hep, hep Peygamber Ali olarak geçmiş ve getirilmiş oraya konmuş. Sıf ihtilaf olmasın, ayrımcılık olmasın diye camideki insan. Çok ileri seviyede, marif yuvalarında belki, entelektüeller arasında, elit sınıf arasında, hatta bir kısmı itibariyle siyasiler arasında gözetilmeyen o hassasiyet, o titizlik gözetiliyor. Yani o ona gerici diyebiliyor, mürteci diyebiliyor, o da ona dinsiz diyebiliyor. Fakat o camideki cemaat var ya, halkın %85'i Müslüman 5 vakit namazını kılıyor. Karşısına gelen her cenazenin ama devrilmiş ama Allah'a yürümüş olsun diyor. Kılalım, boş ver diyor. Toplum içinde ihtilaf ve iftirak çıkarmayalım. Bu da milletimize Allah'ın ihsan ettiği bir vasiledir. Dini açıdan meselelerin hükmünü ifade etmiyorum. Dini açıdan meselelerin hükmü Galatüsallin Ala ahadin minhum mata ebeden. Vela تَقُمْ أَلَا قَبْرِهِمْ Mezarına da gitme onun. Dine açıdan hükmü bu onun. Fakat milli birliğimiz, milli bütünlüğümüzü koruma, hassasiyete açısından hayır biz o mevzuda risk alıyoruz. Vebale giriyoruz belki. Olsun. Ayrım yapmayın. Sonra gaybı Allah bilir. Ama bir şey diyeyim bu ölçüde nerede Müslümanlıkla oynamışlarsa Allah onların cezasını vermiştir. Birer birer devrilmişlerdir. Çok defa milletle onlarla beraber o cezayı çekmiştir. İşte öyle bir şeyden endişe duyarım ben. Yaşayanlar yaşadıklarını doğru yaşamıyor. Dayatanlar dayatmada ısrar ediyorlarsa şayet Allah topyekun o milleti cezalandırır. Başlarına öyle bir gayile salar ki cihan harplerini unutturur onları. İşte buna sebebiyet vermesinler. Zalimler, gaddarlar, hatarlar. Kıymasınlar millete. Kendileriyle beraber mazlum, mağdur, masum insanların kanına girmesinler salmasınlar gavurları milletler üzerine saldırmasınlar gazaba getirmesinler arzı hiddetlendirmesinler semayı sema ehlini Allah inayetin üzerimizden eksik etmesin. Allahumma ya mukallibal kulub sabbit kulubana ala dinik. Allahumma ya, ya, ya musarrifal kulub sarrif kulubana ila taatik.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 ve sallallahu ala ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve aleyhi